Bugün ona devam edelim Çareler üzerinde de e, Konuşalım e, inşallah diye Düşünüyorum e, Bir şeyi hatırladım hocam Hani resul Efendimiz Sallallahu aleyhi ve sellem o Veda hutbesinde Yani bugün Şeytan burada işte Sizden ümidini kesti Ancak Ona tapınmanız Tapınmanızdan açısını... ümidini kesti ama yapacağınız küçük şeylerde işte yol arar vesaire gibi bir uyarısı var, ikazı var. Oradan başlayalım isterseniz. Neden ümidini kesti? Bizden de ümidi kesti mi? Yani oradaki o yol aradığı şeyler neler? Ona dönük zaaflarımız var mı? Oradan başlayalım. ...başlayalım hocam... ...bismillahirrahmanirrahim... ...yani şeytanın... ...artık... ...putperest bir neslin dünyada... ...hakimiyet kurması... ...işte lat, uzza, menatın... ...dünya hakimiyetini... ...kurması açısından... ...umut kesmişliği söz konusu... Evet. ...yani şeytan istiyordu ki... ...lat, menaz gibi putlar... ...bütün dünyaya hakim olsun... Evet. ...o gerçekleşmeyecek... ...çünkü Kur'an geldi... E, ...bu putçuluğun, o taşlara tapınmanın komikliğini... Evet. ...akıl dışılığını ispat etti insanlığa. Evet. Bu bireysel olarak bunu yapan olmaz anlamında değil... ...kitlesel olarak bu umudunu kaybetti iblis. Evet. Yani çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem... ...bu hutbe-i buyurduğunda... ...dünyanın farklı yerlerinde 3-5 put gene devam ediyordu. Evet. Ama Mekke merkezli bütün e, dünyada... E, tek başına hakim bir putçuluk anlayışı olmayacak artık bir ondan sonra da hakikaten öyle bir putperestlik olmadı tutmadı ama bireysel tek tük devam eder bir fitne olarak bunun yerine direkt e, putperest lat uzza menat gibi heykellerin peşinde yürür bir nesil yok ama Şeytanın umudu devam ediyor. Nerede devam ediyor? Ayrıntılarda devam ediyor. Evet. Bu ayrıntı şu manaya geliyor. Yani Müslüman bir nesil var. Bunlar dönüp bir putperest olmayacaklar bir daha. Olmazlar. Evet. Ama putperestler gibi Allah'ın razı olmayacağı işleri yapabilirler. Ne yaparlar? Mesela birbirleriyle sürtüşerek. Zannediyorum sizin küçük gördüğünüz şeylerde diyor değil mi? Ayrıntıları var onun. Evet. Yani, mesela sürtüşüyorsun bir arkadaşının hakkına tecavüz ediyorsun. O sana karşılık veriyor. Sonunda Müslüman kanı akabiliyor. Sonunda ibadet, taat lezzeti bitebiliyor. Her halükarda büyük bir putçuluk, Kabe'yi yıkıp onun yerine put yapma ya da Kabe'nin içini put doldurma yok. Ama nefislerde o putların izleri olabiliyor. Müslümanların dikkatinden kaçacak şeyler olabiliyor bunlar. Mesela işte kavga, gürültü bunun örneklerinden biri mesela e, Müslümanların resim ve heykel yasağına riayet etmeleri isteniyor. Neden? Bu esasen bir putçuluk değil ama putçuluğun altyapısını oluşturuyor gibi evet böyle nedenler Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunları ikaz ederek gitti yani bu büyük asıl görüntü olan putçuluk yok ama ona zemin oluşturacak çok şey var şeytanın gündeminde dedi evet. ve burada önemli olan bir şey de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem herkesin dikkat edebileceği koca bir put Kabe'nin içine konmuş buna herkes kötü bir şey olduğunu anlıyor zaten ...ama... ...gözden kaçan şeylere dikkat edin... ...deyip gitti Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem... Evet. ...bu toplumlar için... ...Müslüman toplumlar için... ...asıl tehlike de... ...o gözden kaçan şeyler zaten... Evet. ...niye? Ya küçük bir resim... ...at resmi çizmişim... ...bundan ne olacak düşünüyorsun... ...bunun kaydıra kaydıra... E, ...insanı putçuluğa götürüp götüremeyeceği... ...endişesi var... İnsan buna dikkat etmiyor bir misal olarak aldığımız mesela resim çizmekle ilgili konuya girmiyoruz. Yani ya daha başka da o küçük gördüğümüz şeyler, bizi ihmal edebileceğimiz şeyler. Ya mesela bundan ne olur ki? Ne olur? Sevgi meselesinde evet. sevgiyi abartınca bunun bir putçuluk olacağını düşünmüyor olabiliriz biz. Evet. Ee, mesela Kur'an-ı Kerimimiz arzusunu ilahlaştıran insan buyuruyor. Evet. Mesela. Arzusunu ilahlaştıran evet. Esasen mesela insan parayı seviyor, ee, insan eşini seviyor, insan çocuğunu seviyor. Bu işte Allahı sever gibi sevmek diye bir i̇şte o ifade ne var değil mi Kur'an'da yine öyle bir seviyorsun ki namazını evet. engelliyor senin, evet. zekat vermeni engelliyor, evet. helal haram sınırlarını bozduruyor sana. Bu sevgi ne oluyor? Sanki Allah'ın karşısında ikinci bir sevgi bloku gibi. Oluyor sevgi bir problem Olarak bu sefer evet. karşımıza çıkıyor Yani şeytan Git Mekke'deki lat putuna Secde et demeyecek artık. Evet Hele çağdaş bir dünyada Bunun olmayacağı belli bir şey Ama e, Kendi çocuğunu Kendi eşini kendi paranı Senin putun yapabilecek Grubunu ırkını Hevanı, tutkunu ar Arzunu ırçılık evet. insanın İnsanlığı kendi ırkından kabilesinden ibaret zannedeceği düzeyde Başka bir ırkı hor görecek seviyede ırkçılık Şeytanın işte gözle görünmeyen putçuluk çeşitlerinden biri Çünkü kan akmaya sebep oluyor mu? Oluyor Allah'ın şeriatını yok kabul etmeye sebep oluyor mu? Oluyor Senin dünya kalkınmanı engelliyor mu? Engelliyor ahiretini engelliyor mu engel? Lat da bunu yapıyordu zaten. Evet. Yani büyük lat denen yani put. put dediğimiz şey sadece yani taştan oyulan bir şeyden ibaret değil insan kendi için. O zaman için oydu işte. Oydu o zaman. Aleni idi. Evet. Şimdi onu kaldırdı Kur'an. Bu ona en bağlı olan Arapları bile tiksindirdi ya. Bu nefret edecek bir şey bize şey. kendi biz yapıp kendimizi tapılıyormuşuz buna. ...dendi. İblis... ...anladı ki ben yeni bir put... ...yaptıramayacağım bunlara. Evet. Yapan da komik duruma düşecek. Onun yerine... ...üç beş yedek parçadan... ...bu ortaya çıkacaksa... ...onu yapmaya çalıştı. Evet. Mesela ırkçılık tehlikesini... Evet. ...Efendim sallallahu aleyhi ve sellem uyardığı halde... ...cailiye hastalığı olduğunu... ...buyurduğu halde... ...Müslümanlar için tehlike olduğunu da söyledi ama. Evet. Neden tehlike? İblis latatapının demeyecek diyemeyecek ama ırkı gündeme getirip Arap olmayan Müslümanları hor gösterebilecek Allah razı olsun ashab-ı e, bu işte dikkat ettiler anladılar daha sonraki nesillerde ise baktık ki Kur'an-ı Kerim'in onca ikazına rağmen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin e, bu vedacındaki ikazına rağmen çünkü Kur'an-ı Kerim şeytana ...ibadet etmeyin demiyor da... ...şeytanın adımlarını izlemeyin diyor... Evet. ...bu hassas bir ifade değil doğru, mi? Doğru, doğru... ...yani şeytan sizin düşmanınızdır... ...adımlarını izlemeyin şeytan. Evet. ...şeytanın adımlarını izlemeyin... E ...bu adımlarını izlemek ne manaya geliyor... ...yani kimse çıkıp da ben şeytana tapınıyorum... ...şeytanın kuluyum artık demiyor... ...ama şeytan bir ırkçılık getiriyor... Ona takılırsan seni oradan yakalıyor. Şeytanın bir yürüyüşü var, gidişi var. Ya da oltaları var. Evet. Oltalara takılıp kalmayın. Evet yol açıyor şeytan. Tabii işte veyahutta da mesela haram kazanmayı e, kışkırtıyor. İşte alkolü gevşetiyor. Evet. Faizi gevşek kalsın istiyor. E bir toplumda kimi faizle, kimi alkolle, kimi zina ile, kimisi ırkçılıkla battı mı bunların toplamından şeytanın maksadı hasıl oluyor yani Araplarda bir lat koyuyordu sokağa lat potuyla bunu yapıyordu onu o şekilde bir bütün olarak yapmayacak bir daha yapmasına da gerek yok zaten ama şimdi ortada bir gerçek var lat bölünmüş 20 parçayla toplumun içinde bulunduğu zaman o toplumu bir daha müslüman olarak bir araya getiremiyorsun sen ırkçılık evet. yapan ırçılıktan çekip gidiyor faiz yiyen bütün bereketin ruhunu kaybettiği için orada çürüyüp gidiyor ee, şeytanın aradığı da ister bütün olarak helak olsunlar isterse parçalanmış olsunlar sonunda helak olsun evet. yani şeytan maksadına ulaşmış oluyor hedefini buluyor şeytan o zaman bir şey var değil mi hocam bu şeytanın adımları dediğimiz işi kavramak lazım yani ne demek şeytanın adımlarından Ne kastediliyor Kur'an neyi kastediyor Rabbimiz ee, Ne bunu, tür adımlar olur tamam. evet. Şimdi şeytan ne ister Allah ne istemiyorsa Onu ister evet. Bu kadar basit Dolayısıyla şeytanın Ham maddeleri Allah'ın haramlarıdır evet. Yani her haram Şeytanın bir üreme Noktasıdır Faiz, Allah Teala'nın en büyük haramlarından biri, evet. ilk üçteki haramdan birisi. İblis içinde, şeytan içinde, bu faiz parçalanmış lat ve uzza gibi bir puttur. Evet. Aynı şekilde Allah zina'yı haram etmiştir. Zina, insan oğlunun en ağır işleyeceği suçlardan biridir. Şeytan için ...en büyük yatırım alanlarından... ...birisidir. Ama... ...gelip de bir Müslümana... Allah reddet... ...madem zinayı yasaklıyor... Allah reddet... ...haşa... ...gel benim ilkelerime tapın demez. Cahiliye döneminde diyordu. Evet. Bırak Allah'a bu puta tapın diyordu. O şekilde demiyor bir daha. Ne yapıyor? Zina reklamı diye bir reklam da yok dünyada. Çünkü... Dünyanın hiçbir ülkesinde, hiçbir toplumda zina hoş ve sempatik görülmez. Görülmez, evet. En azından e, babalar, anneler... En azından kaçınılması arasını, istenen bir şey gibi görülür. Yani serbest bırakılabilir bir yerde ama prim verilmez buna evet, hiçbir zaman. Evet, Fakat ne yapıyor? Bugünkü Avrupa medeniyetinde olduğu gibi... ...zinaya götüren bütün yolları her adımı sempatik hale getiriyor. evet. Zina'yı yasaklıyor, tıpkı kediyi ciğerin önüne koyuyorsun ama ciğere ulaştırmıyorsun. Hale getiriyor, sonunda da atıyor ciğeri, bunu bunu da yediyor kediye gibi yapıyor. Meseleyi sadece kadın ve erkek meselesi olarak ele almamız doğru değil. Zina denince bir tehlike olarak erkeğe kadarı yok bunun. Tabi. Yani bu, bu bunun faili kimse o, o harama düşüyor. Tabii. Yani. Zina deyince şöyle bir yanlış... ...anlayış var onu... ...ona katılmadım söylemek... ...hemen kadın akla geliyor... ...ne alakası var yani bunun... ...erkek yüzde oluşturuyor... ...kadın yüzde oluşturuyor... ...şimdi erkekler... E, ...kadınlar tesettürlü davransınlar... ...kışkırtıyorlar bizi diyorlar... E, ...erkekleri de allah Teala... ...gözünüze kulağınıza dikkat edin... ...erkeğin de tesettürü var... Değil mi? ...kadın evet. da erkeği görünce... E, ...şeytanın adımlarından birisine düşmüş olabiliyor... Tuzaklardan birisine yakalanmış olabiliyor Yani allah Teala'nın Haram ettiği bir şey Şeytanın çalışma alanıdır evet. Bu çalışma alanına Prim veren herkes Şeytana Verdiği prim kadar uymaktadır Ama e, Mesela zina ile aldık Zina işte yüz ağırlıklı Bir günahsa bunun ikilik bir priminden ...bir şey olmaz zannediyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ise dikkat edin o küçük şeylere buyuruyor. Evet, küçük zannettiklerinize yani. dikkat edin buyuruyor. Hatta meşhur bir hadisi vardır. bazılarda falan çok kullanılırdı eskiden. Şimdi böyle cami vaazları fazla olmadığı için... ...hani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem küçük günahlara dikkat edin buyuruyor. Evet. Ee, sonra da dikkatimizi çeksin diye buyuruyor ki... Ee, ...insanlar büyük bir ateş yakacakları zaman önce küçücük çalılarla yakarlar oluyor. Siz, yani. Sizin de küçük zannettiğiniz günahlar büyük aramlara sizi ve helak olacaksınız evet. diyor. Şimdi ya yani bir yerden tutuyor. <gülüyor> değil mi? Tutturuyor. Bağlantı yani kurma diyor. Yani bağlantı buna. kuruyor. Yani evet. iblis zina açısından seni bir bağlantı kurduruyorsa mesele bitti. Evet. Şimdi Müslüman faize nasıl bulaşıyor? Bir gün kalkıp da. Hanım biz bir faizli kredi alalım demiyor kimse herhalde değil mi? Evet. evet. Yani böyle başladı aklı aklı var ya insanın. Faiz yasağını böyle alenen çiğneyelim diye yola yani çıkan yok, insan hiç böyle haram açısından bakma yani bir iş adamı ya biraz kredi alalım diye demez herhalde. Demez. Evet. Ne oluyor önce hanım diyor ki bak misafir geldi diyor ee, biz diyor misafiri diyor oturacak bir yer bulamadık doğru diyoruz... ...evet var otur, oturma odamız ama bak iki aile geldi sıkıştık... ...büyütelim bu evi diyor... evet ...ya adam da ne evde büyüteceksin... ...bu bize yeter zaten evlendirdik çocukları diyor... ...derken ikinci gün... ...işte bir iş daha oluyor... ...gördün mü bak benim tabak takımlarını koyacak yerim yok... ...mutfak daraldı diyor... ...iki üç gündemden sonra... ...adam diyor ki ama bizim paramız yetmez daireye diyor... E, ...arkadaşlara bir sorsana diyor arıyor kayınpederini bize biraz para yardım edebilir misiniz diyor e biz de zaten sıkışıyoruz diyor. Bu süreç birkaç gün devam ediyor. Birkaç hafta devam ediyor. Bunlar Sonra yola girme şeyleri. İşte <gülüyor> efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in dikkat edin kışkırtmalara evet. dikkat edin buyurmuştu ya Aleyhissalatu evet. Bu bir mucize. Yani. Evet. Psikolojik olarak bak, sosyolojik olarak bak. ...bu büyük bir gerçek... ...sonra komşulardan birine hanım diyor ki... ...biz de daire alacağız ama... ...babamlar para ve yardım edemediler... ...onun için alamadık diyor... ...bizim de yoktu diyor filan banka diyor... ...aile kredisi veriyormuştu. ...öyle mi diyor öyle diyor... ...akşam geliyor diyor ki filancalar daire almışlar... ...nasıl almışlar diyor... ...işte filanca... E, ...bankadan almışlar... ...ya hanım ne yapıyorsun sen... ...bu faize bulaşmıştır... ...oo kalsın deniyor... ...öbür gün... Arkadaşına diyor ki daire alacaktık ama kredi olmuyormuş. Yo filanca hoca şöyle olursa böyle olur diyormuş. Bu sefer o süreci devreye sokuyor iblis. Evet. Onu Ya deli misin öyle fetva olur mu? İşte büyük günahmış bu. Bir yolunu buluyor. Filanca demiş ki filanca da şöyle imiş. Mışlı, mışlı kampanyalar başlıyor bu sefer. E bunu İslami bankalara gidelim o zaman. Deyelim. İslami bankalara ...bu kelime doğru bir şey değil bankanın... Evet. <gülüyor> İslam, Müslüman, ...Müslüman İslam olur veya olmaz... Ee, ...gidelim... ...onlar ya pahalı veriyorlarmış diyor... ...bu en sonunda nereye geldi... ...Avrupa'daki mümin kardeşlerimiz... ...cami yapacakları zaman... ...krediyle yapıyorlar artık... Evet. ...camiyi krediyle <gülüyor> Hocam, yapıyorlar... ...hocam burada biraz... ...farklı bir soru sorayım... ...yani mesela o hoca var ya... ...hani falanca Mışlırlı. hoca... O hoca şeytanla nasıl <gülüyor> ilişki kuruyor acaba faiz konusunda <gülüyor> e, kapı aralarken falan. Şimdi üstadım, bu soru doğru şey... bir soru mu önce onun? Ne yazık ki doğru bir soru. Ne yazık <gülüyor> ki. Ama. Şimdi üstadım bir kere şeytan Mekke'de, Mina'da bir küçük eski gece konduda yaşayan biri değil. O da global. Evet. Bir proje ürettiği zaman bunun ilim adamlar ayağını oluşturuyor, siyasetçi ayağını oluşturuyor. ...kamuoyu ayağını oluşturuyor... ...halkı oluşturuyor... ...yani bir kredi ihtiyacı... ...hikayesini belki yüz sene çalışıyor evet. ...onun da asistanları var... ...çalışan evet. RG'leri var... ...yani biz zannediyoruz ki... ...biz oturup... ...işte fetva üretiyor... ...alimler medresede 100 sene çalışıyorlar... ...bir eser veriyorlar... ...bir fıkıh ansiklöbesi çıkarıyorlar... ...Melun da böyle yapıyor... Bu, bu değerlendirme anlaşılır mı hocam? Nasıl? Yani bizi dinleyenler şimdi yani şeytan global çalışıyor. Şeytanın asistanları var. Medyası var, şusu var, busu var. Biraz açalım diye yani şey yapıyorum yani. Hocam bizi şeytana bulaştırmayasınız siz. <gülüyor> <gülüyor> yani açarsak onun içine düşeriz. Yani. Evet Allah korusun. <gülüyor> yani ama yani o büyük müessese kurma, bir büyük işletim ağı. Yani ona o imkan verilmiş Hocam evet. Tokyo borsasında Yen düştü deyince bunu nasıl anlıyorlar? Evet Yani bu yaşadığımız hayatta İstanbul'da veya Çorum'un bir kasabasında yaşıyorsun to Tokyo'da yen çok düştü Dolar arttı kelimesinin ne manaya geldiğini anlıyoruz Evet evet Yani bunu, bunu niye? Parayla ilgileniyoruz çünkü Parayla ilgileniyoruz e, allah Teala'nın ...babamızın karşısına çıkardı. Adem aleyhisselam babamızın karşısına çıkardığı... ...bir düşman... ...Kur'an-ı Kerim'de 5, 10, 20 değil... ...kaç ayette bize hatırlatılıyor... ...Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem... ...ikaz ediyor... ...Ebu Ureyre radıyallahu anh'ı... ...tuzağına düşürdüğünü... ...bizzat onun ağzından öğreniyoruz... ...yani iblis konusunda bir huayla yapıp ödümüz patlayıp kaçma noktasında değil ama çalışma sistemini anlamak Anlam, zorundayız hocam. Evet. Bunu evet, anlayacağız. Evet. Tokyo'da yen niye düştü? Dolar niye yükseldi? Anlayan bir insan bunu anlamaz anlamazsa yani bu hesabı veremez hocam. Mesela ayette yani onların mallarına ve evlatlarına ortak ol diyor. Değil mi? Yani müdahale şey, et. Müdahale, müdahale et. Müdahale manasında. Yani. Demek ki pay alabilecek bir imkan verilmiş sağlam. Yani bir de ikinci olarak da... ...mesela diyelim ki hiçbir şey bilmiyorum. Ama mesela oturup bu bahsettiğimiz dairesini genişletmeye çalışan aile... ya biz durup dururken bu ev sorunu nereden çıktı ya... ...ne güzel biz oturuyorduk burada diye bir tefekkür etmeleri gerekmiyor mu? Ya. Ama bakıyoruz ki o geniş evi genişletme projesinden sonra... ...bir daha hiç helal, haram, makullük kayboluyor... O kadar kayboluyor ki 80 yaşında adam 220 aylık şeye giriyor, taksite giriyor. Ya <gülüyor> aklı <gülüyor> bu mesela şunu düşünmek gerekiyor. 80 musun? yaşında 220 ay. B böyle bir şey olur mu ya? Evet. Torunlarının üstünden gelip geçecek o aylar ödenmeyecek bu para belki... Ee, mesela ben diyorum ki kardeşim bir, iki, bana iki sorunun cevabını verin diyorum Sıkıştırıyorlar çünkü bu caiz de ne olursun hmm. ya? İşte Financı Hoca demiş Sen de desene Diye sıkıştırıyorlar Ben de diyorum ki kardeşim Bu banka denen kurum Hayrına niye sana para versin ya Muhakkak o karlı çıkacak bu işten Karlı çıkmayacağı bir işin ya, Ülke kalkınsın diye Devlet değil ki o banka özel bir banka Tabii. Ülke kalkınsın diye Sana kim kredi verir ya Demek ki sen zarardasın bu işte. Onun kar ettiği işte. Sen nasıl kar edebilirsin? Yani çuvalla parası var adamın. Senin cebin parayı görmemiş. İkiniz aynı şeyde ortak oluyorsunuz. Ve sen kar ettiğini zannediyorsun. Dairen olabiliyor sonunda. Bir şey demiyorum ama kar edemezsin. Orada siz bir şey söylediniz. Yani hoca fetva ver... Değil mi? Hoca hoca zorlanıyor. O zorlama işi de yani bir Ciddi şey değil kamuoyu mi? kamuoyu yani, baskısı var. Kamuoyu baskısı var. O da şeytanın bir, bir kurgusu yani. Yani Allah'tan Diyanet İşleri, Dinişleri Yüksek Kurulu bu konularda hassas. Evet. Onlara da baskı var. Mesela e, şimdi E-Devlet üzerinden e, Diyanet'e soru açıldı. 3000 bin civarında günlük soru geliyor oraya. Evet. Üç bin bu basit bir rakam değil hocam. Evet. ...bunların çoğu mükerrer tabii yani... ...aynı soruların... ...farklı insanlar tarafından... E, ...defalarca sorulmuş olma ama... ...halkın bir ihtiyacı var ya bu aile ve... ...cinsellik konuları boşanma evlenme... ...konuları üzerinde ya faiz ve para... ...konuları evet, üzerinde. En çok bunlar. Yani namazı bozan şeyler çok az... ...altlarda. Evet. E, insanlar çünkü zaten bir namazı... ...hep kılıyorum gidiyorum düşünüyor ama para... ...yenileniyor. Evet. Aile konuları... ...yenileniyor. Şimdi... ...burada bizim neden bu insanlar asıl kar eden bu krediyi verendir düşünme biz bu da krediyi konuşmuyoruz değil mi tabi yani şey en yaygın örnek müdahale alanı yani olarak o alanda var. nasıl zihin kayması ortaya çıkıyor şeytan nasıl zihnimizi o istikamette nasıl böyle bir, bir algıyı oluşturuyor oluşturuyor, oluşturuyor. Evet. ikinci olarak da tefekkür konusunda ...mesela bir aile oturup... ...ya biz bu evi neden gündeme getirdik... ...ne gerek vardı şimdi... ...ne güzel oturuyorduk işte evet, ya... Evet. ...devlet bize çıkın bu evden... ...yıkacağız bu evi demedi... Biz ...ne, ne ihtiyaç vardı mesela evet. buna... Kiraya, ...kirada otursak ne olur mesela... ...aynı kira gibi ödüyorsun... ...sonunda sana kalıyor daire... ...gerekli miydi bu... ...tefekküre de vakit bulamıyoruz... ...neden... ...çünkü iblis... ...önce biz ona ikna ettikten sonra... ...o evin mutluluğunu yaşattırıyor... ...bak komşular geliyor... ...aa çok güzel yere yerleşmişsiniz... ...diyor... ...ben de itiraz ediyorum... ...madem öyle iki sene sonra niye bu evi de satılığa çıkardınız... Evet. ...yani... ...demek ki insanda bir tamah var... ...bir sürekli Hı. yenilenme... ...sürekli büyüme... Arzusu var. Hani devletlerin bir büyüme Oranı var ya. Evet. evet. Bireylerin de Var bu. Tabii. Doğru. Yani yıllık Büyüme devlette bizde günlük Büyüme herhalde. <gülüyor> günlük büyüme Şimdi Burada insanın Tefekkürünün körelmesi kadar bir tehlike Yok herhalde. Çünkü iblis Gözümüzü karartıyor bizim Bunu yapar. Tefekkürün de, körelmesi Odur zaten yani, değil mi? Gözümüzün Karartılması. Bir karartıyor Çünkü allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ...şeytanın sürekli... ...korkutacağından söz ediyor, fakirlik. Evet. Ya kumul fakr. Hmm. Sürekli size gelecek fakirlik endişesiyle... ...işte göz karartması bu. Karartıyor, ondan sonra... ...ne emrederse yapıyorsun artık. Bir kere ürkütü yani... Uyuşturu, ...uyuşturuyor diyelim. Bunu ekonomik konularda aldığımızda böyle. Yani cinsellik muhtevalı... ...konularda ele aldığımızda da böyle. İbadette örneklendirelim bunu mesela. Evet. Şimdi şeytan hep böyle para ve cinsellikle uğraşmıyor. Sabah namazına kalkmamakla da uğraştırıyor bizi. Şimdi hiçbir insana... mesela la ilahe illallah diyen... E, ...herhangi bir Müslümana... E, ...yani Müslüman insansa... ...ona soru soralım. Sen yıllardır alkol kullanıyorsun. Yıllardır namaz kılmıyorsun. Gereksiz mi görüyorsun Allah'ın bu konudaki emrini? Yani Allah... ...ne karışıyor alkole haşa... ...dedinmiş diyelim... ...kolay kolay buna... Demez verir, ona... Evet. ...böyle bu cevabı kimse vermez... ...vermez... Evet. ...mesela hiç elli sene namaz kılmamış bir insan bile... ...namaza ne gerek var demez... Evet. ...dolayısıyla iblis... ...inkar et namazı diye bir kampanya başlatmaz hiçbir zaman... Evet. ...no namaz diye bir kampanya hiç olmaz... <gülüyor> evet. ...bunu ateistlere bile yaptırtmaz... ...evet... O çünkü o tepki getirir Ağır bir tepki A getirir Sabah namazında cami dolar, cami dolar Öbür yani. gün camiler dolar Ama ne yapıyor Akşam Geç kalkacağın süreci hazırlatıyor sana Evet Ne yapıyor Misafirlik bahanesi çıkarıyor Akşam dokuzdan sonra çay kaynattırıyor On kadar da oturuyorsun çay muhabbetine Hem uygun gecikiyor Hem çay içiyorsun rahat uyuyamıyorsun Sabah namazını ...ihkar ettirmez hiçbir zaman... ...kalkamayacağın koridora sokar seni... Evet. ...o koridora girdikten sonra... ...sen istesen de sabah namazına kalkamazsın... ...sabah namazına kalkmamış bir Müslüman... ...gününü... ...bereketsiz başlamıştır... ...onun öyle yıkılması da zor artık... ...belki orada şöyle bir şey mi oluyor hocam... <gülüyor> ...mesela sabah namazı gündemi... <gülüyor> e, ...çok dili olsa... ...değil mi... ...uykusunu ona göre ayarlayacak... Yani ama sabah namazı gündemini de geri plana ittiriyor. İşte akşam o kadar dolduruyor ki siz işte geç uyuma ardından namaza kalkamama durumu ortaya çıkıyor. Bunu namazda uyguladık. Evet. Ee, elhamdülillah oruçta çok büyük bir dert yok zannediyoruz ama 2-3 senedir. Gençler sıcak diye oruç da tutmuyorlar üstadım. Evet. Oruç da azalmaya bak. Yok okul imtihanı, yok genç. Evet. Oruçta da var ama daha kolay konuları biz konuşalım. Mesela eee çocukların... Birazcık orucu da konuşalım. Yani Ramazana doğru da yaklaşıyoruz. Onu da konuşalım hocam. Yani siz yine örneğinizi ya, verin. Maddede ha, orucu maddede orucu, o zaman bir madde de orucuman Çünkü açalım. o hakikaten yani işte sıcaktır, imtihandır, şudur budur şeyleri ...daha çok devreye girmeye başladı yani. O zaman oruçtan devam edelim üstad. Tamam. Şimdi orucu biz zayıflarız zaten diye, diyete de yarıyor diye tuttuğumuz bir ibadete dönüştürünce sıkıntı. Aynı şekilde oruç bir Müslüman olarak tıpkı namaz gibi, abdest alarak tutmuyorum orucu ama namaz gibi bir ibadet mi... ...Allah'ın aç kalın talimatı mı? Algımız bizim ashab-ı kiramın tuttuğu oruç gibi olmayınca bunu sıcağı engellettiriyor. Sıcağı engel olarak sürüyor. Diyor ki e, şekerin düşer diyor. E zaten şeker düşünce ne olacağını görmek istiyor allah Teala. Böyle bir cevap vermemiz biz gerekiyor. Diyor ki okulda imtihanı var çocuğun. Kaçta imtihan? Sabah dokuzda. Peki... Sabah dokuzda orucun etkisi başlamış olmuyor ki. Evet. Niye, niye üniversite imtihanını bahane ediyorsun? Asıl imtihanı mini bir imtihan uğruna feda ediyorsun bu sefer. Düşünce tarzımızdaki sıkıntılar. Bunları önceden oluşturuyor. Evet. Ne yapıyor? Büyük, yüce bir üniversite imtihanı oluşturuyor kafamızda. <gülüyor> evet. O giderse hayat gitti düşünüyorsun. Yani sakat kalma uğruna üniversite imtihanına hazırlanıyorsun. Bu değerli şüphesiz hayatın alanlarından birisi ama tapınılacak düzeyde değil. Yani benim hayatım mı önemli, üniversite imtihanım önemli diye soru bile soramam ben. Elbette hayatım önemli demeliyim. Evet. Bunu dedirtmiyor. Anne baba herkes o üniversiteye tapınır hale getirtiyor. Bu sefer onun uğruna orucu feda edebilirsin Önce oruçtan değerli nesneler evet, çıkarıyor karşımıza. Evet, evet. Bu üniversite imtihanı oluyor. Bu işte güzellik sorunu oluyor. Yani benim işte filan törene hazırlanıyorum. Etim bezim solmasın. Evet. E, oruçtan dolayı diyor. Buradaki oruçtaki en büyük sorun oruç. Allahu Teala'nın en büyük beş emrinden biri. ...ahirette hesabı en ağır olan... ...imtihanlarımızdan biri... ...her şey oruca feda... ...ama oruç hiçbir şeye... ...feda değil... ...diyemiyorsan Niye? eğer... Evet. ...diyemiyorsan... E, ...veyahut başka dolaylı... ...sebeplerle zihin... ...bir dolmuş oluyorsa oruç... ...bir misafir gibi giriyor kafaya bu sefer... ...oturacak yer bulamayınca... ...çekip gidiyor... Evet. ...bu... Mesela kömür ocağında çalışan bir Müslüman oruç bozmaktan söz etse bir fıkıh olarak buna oturup konuşulabilir biliyor musunuz? Evet. Sorarız. Ama öyle oruç tutanlar Aksine var. kömür ocaklarında oruç bozmuyorlar. Oruç bozmuyorlar. Ya. Bozmuyorlar. Sabah dokuz buçukta imtihana girecek yirmi yaşında talebe. Yeah. E, şekerim düşer diyor. Zaten kahvaltı annen zorla yap diyordu yapmıyordun hani. <gülüyor> hani kahvaltı yapmıyordun sen? Evet. Yeah. Ya oruç Ramazan günü... ...herkesin ki hassas olur. Niye bir biiznillah sahura kalkıp... ...güzel şekerli şeyler de yedim... ...orucun bereketiyle bu imtihan... ...daha da iyi gidecek niye düşünmüyor... ...düşünmüyor... ...çünkü orucu oturttuğumuz yer... ...diğer iblisin oluşturduğu... ...çevrede çok küçük... Evet. ...bir misafircik... ...statüsünde tutuyor bizi... E, ...orucu... ...halbuki oruç... ...beş köşeden, beş sütundan birine duracak... Üniversite imtihanı da... ...veya filan imtihanı da çok değerli bir şey... ...ama orucun muadili değil. Evet. Orucu, ahiretin muadili değil çünkü. Orucu bu mantığa oturtmadıkça... ...işte diş yaptırırken de bozdurursun... ...üniversite imtihanında da bozdurur... ...her yerde bozdurur... Orucu. Kolay bozulan... Değil Hı. mi? Kolay feda edilen Bir şey haline gelir Oturduğu yer sorunu olur evet, Zihnimizde evet. Oturduğu, oturduğu yer Bir yer. üniversite imtihanı ağırlığında değil Mesela evet. Ramazan-ı Şerif günü yemek yemek Nehuzübillah yani, kalp ameliyatı Olmaktan daha kötü Olmadığı sürece bir Müslümanın gözünde O fetva arar durur evet. Ben bir örnek daha vermek istiyorum üstadım buradan Buyurun. Şimdi mesela Çocuklarımızın Ahlakı sorunu. Evet. Değil mi? Böyle bir sorun var. Çocuklarımızı nasıl ahlaklı yetiştirebiliriz? Evet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki dünya hayatına ait konularda kendinizden daha aşağıdakilere bakın. Bakın evet. Yani sen İstanbul'da e, işte yarı orta halli e, orta düzey vatandaşların oturduğu bir semtte oturuyorsun. Ama Gece kondu gibi yerlerde oturanlar da var. Evet. Bir de lüks işte üç dört bin lira kirası olan e, apartmanlarda oturanlar da var. Daha yüksek. Daha yüksek yerlerde daha işte Çamlıca Tepesi'nde oturanlar hı hı. da var. İnsan oturup evde filancalar işte o lüks yerlerde oturuyordu. Beş on defa konuştun mu biz niye burada oturuyoruz diye endişe çıkar bu sefer. Evet. Halbu ki efendim sallallahu aleyhi ve sellem bunu ne göstermişti? Aşağıda oturanlara bir bakıver. Yani senin Dü oturduğun Dünya ya ilişkin meselelerde. Dünyaya ait meselelerde böyle düşünün diyor. Şimdi iblis bizi ne yapıyor? Çocuğumuza arkadaş ararken kültürlüdür, seviyelidir diye o üst kademelerin çocuklarıyla arkadaş olmasını hmm. istiyoruz. ...aşağıdakilerin... ...zebil üstü mikroplu zaten... ...çocuğuma mikrop kaptırır... diye ondan uzak tutturuyor... ...bir zaman sonra çocuğumuzun... ...imrendiği kadrolar... ...bizim aslında itikat olarak... ...uzak durduğumuz kadrolar oluyor... Evet. ...çocuğumuzu onlardan kurtarmak istiyoruz... ...gitme yavrum onlara diyoruz... ...ne zaman diyoruz bunu ama... ...sempati olarak çocuğa onları... ...tavsiye ettikten sonra... ...çocuğu biz... büyüleniyor... Yani... ...o dünya ile... Biz girdi çıktığımızı bu açıdan bakarak oluşturmadık zamanında oluşturmuyoruz. Ama sonuçları karşımıza çıkınca bir bela olarak sonuçlardan etkileniyoruz. Bunu ben yüzde yüz başka bir alanda uygulayacağım. Kardeşlerim inşallah bizi dinleyenler bana dua edecekler. Evet, Şimdi kadınlarımızı erkekler olarak itaat etsinler istiyoruz. Evet. Kadınlar da ne istiyor? Erkekler kıymetimizi bilsin istiyor. Evet. Değil mi? Yani ailede böyle denge kuruluyor. Allahu Teala da ne diyor? İkiniz de kullusunuz. Haddinizi bilin diyor. Evet. Yani haddinizi bilin. Siz kıymet bilin. Siz de nankörlük yapmayın. Kulluğunuzu da yapın. Dünyanız cennet olsun. Cennetten de cennete gidin. Buyuruyor Allah. Ama şimdi kadınlar e, kocalarının böyle güzel, genç kendilerine göre daha güzel, daha genç kadınlarla ilgili toplantılara gitmesini istemezler. Evet, istemez. Etkilenirler oradan diye. Evet. Erkekler de hanımlarının, erkeklerin bulunduğu bir toplantıya gitmesini istemez doğal bir Müslüman olarak. Evet. Buraya kadar her şey normal. Evet. Zaten iki taraf da otokontrol yaptığı için gidilince sorun oluşuyor. Evet. Ben diyorum ki. Madem hassasiyetimiz var. Ya yani bu hassasiyetler iyi de. Gerekli de. Gerekli Oto kontrol böyle bir evet, şey zaten. Evet. Yani hem emri bil maruf açısından <gülüyor> bir kontrol noktası bu. Evet. Hem de birbirimizin zararlı hale gelmesini engelliyoruz. Ama kadınlar da bir arada otururken dikkat çekmeyeceğimiz bir sıkıntı oluşabiliyor. Ne o? Kadınlar birbirlerine şov yapıyorlar. Evet. Bu şov Rekabete dönüşüyor, bir tanesi mağlup oluyor, kaybediyor yarışı. Bu kılık kıyafette, eşler arası ilişkilerde ben ben kocama tembih ettim, kıpırdatmam onu, sözünü duyuyor öbür kadın. Evet. Bu sefer onun da öyle yapması gerektiğini düşünüyor. Akşam bunu uygulamaya kalkıyor, sert kayaya çarpıyor. Bir iki üç beş mahkemeye dayanıyor mesela. Evet. Aynı şekilde erkekler. ...asla İslami bir niteliği olmadığı halde oturuyorlar işte bir evlilik daha yapmak lazım diye erkek şakası yapıyorlar. <gülüyor> bunu şaka yaptık çay içtik gitti oluyor öyle olmuyor bu. Evet. Bu iblisin yatırımı işte. Bir, hmm. üç, beş bunun zamanında esprisini yaptırıyordu iblis. Yirmi beş sene sonra realiteye çeviriyor bunu. Biz belki o şakaları unutuyoruz. Yani 25 yıllık bir yatırımı olabilir 30. yani. İblisin acelesi yok hocam. Evet. Bizim var da iblisin acelesi yok. <gülüyor> Çünkü iblis kıyamete kadar uzun ömürlü. Bizim kıyametimiz çok küçük. Evet. Şimdi burada biz aile hassasiyetleri konusunda bugün bir aile bir sorun yaşıyorsa belki o kadının görümceleriyle yaptığı bir toplantıdaki bir Etkinin yıllar sonraki yansıması, erkeğin arkadaşlarıyla yaptığı bir şakanın ki bunun onlarca alternatif üretebiliriz bunu illa evlilik şakası değil bu, başka şakalarda etki ediyor. Bu şakaların toplamından her şey oluşuyor, huzursuzluk oluş. Mesela bekarlık sultanlıktır sözü mahkemelerin doldurulduğu boşanma davalarının yatırımlarından biridir. Bu sözü duyan delikanlı bir düşmanla evleneceksin dikkat et yatırımını hazırlanıyor. Bu sözü evet. bu sözü bir Müslüman kullanmamalı. Bu söz haram, elfazı küfürden bir söz değil. Ama bu sözü iblis kullandı. Doğal bir kadın erkek düşmanlığını ebedileştiriyor. Ya içinize bir yatırım yapıyor şey yapıyor. Evet. İblisin acelesi yok. 15 yaşında çocuk ee, mesela kız çocuğu erkek düşmanlığı yapıyor Feminizmdi bilmem neydi adı önemli değil bunun Bu yüzden anneler babalar aralarındaki sorunu Yakın mahremlerinin eşler arasındaki sorunu Kesinlikle gençlerin yanında konuşmamaları gerekiyor Bu bir ürkütücülük oluşturuyor Şeytan evlenmeden erkek düşmanı kızlar yetişme sebebi oluyor evlenmeden kadın düşmanı ...güya müslüman erkek geçiyor. Allah'ın e, düşman görün bunu demediği şeyse nasıl düşman gör? Ağızdan bunun şaka olarak çıkması bile mümkün değil. Ama iblis bunun altyapısını oluşturuyor. Bizim o erkekler arasındaki muhabbetimiz mesela bir örnek daha vereyim. İşte sen eve nasıl geç gideceksin şimdi? Hmm. diye yani erkekler olarak e biz de misafir kalırsın diyoruz ya. Evet. ...ya Hı -hı. biz gideriz merak etme... ...kapıyı tekmeyle açarız... ...diyor şimdi Hı -hı. o Anadolu erkeği cevap veriyor... ...bu iblisin kamuoyusudur... <gülüyor> evet. ...kamuoyu oluşturuyor böylece... ...yani doğal olarak... ...eve almaz kadın... ...ben de tekme vururum... ...bunlar yarın bedeli... ...belki maazallah... ...boşanma olarak ödenecek... ...bir nefretin ham maddesi... ...biz mümkün olduğu kadar... ...yani... Mesela devletler birbirlerine politika yaparken aradaki sorunları konuşmamaya çalışıyorlar. Biz ise kadın erkek arasındaki sorunları şaka kılıklığı işte realite bilmem binbir isimle büyüterek hep yaşıyoruz. Ondan sonra da evlenir evlenmez belasını bulduğunu düşünüyor erkek. Evet. Ama Bak. o bulduğu belayı da bırakmıyor balayına gidiyor beraber. <gülüyor> Akıl tutulmasına benzer bir. Sorun bu. Aynı şekilde kadın da rastladı bakalım ne rastladı bize diyor. Demiyoruz ki Allahu Teala iyi bir şey lütfetti bana. Diyemiyoruz. Herkes tayakkuzda. Neden? Çünkü etkilenmiş bir alandan geliyoruz. Altyapısı oluşmuş o. Bize göre yok bir şey aslında. Gerilirin Espriydi yani. bizim hep onlar. Ama duman çıkmaz deniyor ...ateş olmayan yerden duman çıkmaz deniyor ya... ...bu espriler bir yerden kaynaklanıyor... ...babalarımızı... ...gördüğümüz... ...tarzdan kaynaklanıyor... ...onların da annelerini gördüğü... ...tarzdan kaynaklanıyor... ...halbuki kulluk... ...noktasında aynıydık biz... ...bu düşmanlığa... ...gerek yoktu... ...iblis bunun yatırımını yapıyor... ...ırk olarak mesela kadın konu... ...aile konusundan çıktık... ...ırk olarak bu yatırımı yapıyor... ...ondan sonra ekonomik olarak... ...fakirlik propagandası üzerinden... ...bu yatırımı yapıyor... ...bizim iblisin... ...taktiklerine karşı... ...müteyakkiz olmamız lazım... ...yani... E, Allahü Teala'nın helal ettiği şeyleri... ...sadece konuşmalı... ...şakalara varıncaya kadar... ...bir seviyemiz olmalı Müslüman olarak... ...ve birbirimizi affeder... ...birbirimizin hataları üzerine yatırım yapmaz... ...hassasiyet göstermemiz lazım... Ailemiz düzgün olsun diye. E, şeytanın tuzaklarına düşmeyelim diye. Bütün bunları izah et. Neden izah etme ihtiyacı hissettim Müslü Allahu Teala şeytanın adımlarına ayak uydurmayın diyor. Uydurmayın diyor. Şöyle çünkü bir şey diye... arayarak biz şeytanı bir yerde bulup lanetli mahluk sen neredesin ben senin peşinden gelmeyeceğim diyeceğimiz bir noktada değiliz çünkü. O, o adımlar da aslında daha soyut planda adımlar. ...yani fark... ...şöyle söyleyelim o zaman hocam... ...bir genel neler yapılabilir... ...daha dikkatli olmak için... ...o adımları fark etmek için... ...kendimizi... ...ona karşı müteyakkız kılmak için... ...nasıl bir... ...hani iç donanım mı lazım ona? Hocam ucu nereye dayanıyor... ...incelemesi yapmak zorundayız... Evet. ...mesela işte... bekarlık sultanlıktır sözünün... ...ucu nereye dayanıyor... ...bu Müslümanın ağzına girmeyecek o zaman... Evet. Yani e, karıların aklı olmaz. Karılar hep dırdır eder. Şeklindeki bu Anadolu sözünün ucu nereye dayanıyor? Kadını hırpalamaya dayanıyor. Evet. Erkekler kabadır. Erkekler laf dinlemez. Erkek döver. Bu sözün ucu nereye dayanıyor? Kadının erkeği kamçılamasına dayanıyor. Adımlara uymamak bu sözlerden başlamalı. Evet. Mesela zina haram. İblisin en büyük hedefi... Zinakar, namussuz Müslüman olsun insanlar. Müslüman olacaklarsa da. Düşünün az cehennemde kaynayacak namussuz olunca. O zaman e, e, karşı cinslerin birbirlerine bakmasını bir adım olarak göreceğiz. Bakmayı çağrıştıracak gılık kıyafetli, parfümdü bunu o göreceğiz. Mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem parfümlenmiş kadının sokağa çıkmasını istemiyor. ...mescide gelirken... E, ...Ebu Hurey radıyallahu anh... ...Aişe anamız... E, ...parfümlü kadın... ...görüyor... ...Allah Allah bu ne haldi hayret ediyor... ...neden parfüm kadına yasak değil... ...sünnet üstelik kadının parfüm kullanılması teşvik edilmiş... ...ama sokakta... ...bak bana anlamına geliyor bu... ...bak bana'yı... ...şeytanın adımı olarak görmek zorundayız... Evet. ...mesela... ...genç kızların yanında... ...evlenmemiş kızların yanında... Boşanmak üzere olan teyzesinin kavgalarının günlerce konuşulması bir evlilik düşmanlığı oluşturuyor genç kızlarda. Evet, bunu bir adım evet. olarak görmek zorundayız. Daha evlenmeden boşanma hesabı yapmak zorunda kalıyor genç çocuk zavallı. Mesela korku giriyor değil mi hocam? Ürkütücü bir ürkütücü konu yani. Bir şey. Ben bunu yapamam. Bu evet. işi beceremem korkusu oluyor. Mesela ben bir Müslüman Pardon, baba bazen şöyle de oluyor. İki iyi insan mesela diyor ki onu dinleyen genç erkek veya kız ya bu iyi insanlar bile yürütemediğine göre yürütemediğine. Evet. Mesela ben bir Müslüman baba hayal etmek bile istemiyorum. Eşiyle sorunu var. Evet. Mesela dönüyor çocuklarına diyor ki bu anneniz var ya bu anneniz <gülüyor> hocam bu. ...eğitim... Evet, evet. kötü eğitim... kötü eğitim bu yani... E, ...çocuğu eğitiyorsun... Evet. ...bu anneniz hep böyle işte... Evet. ...bu anneniz böyle... ...veyahut da baba işe gittikten sonra... ...kadın başlıyor kızıyla... ...bu babandan ne çekiyorum biliyor musun diyor... ...sizin hatırınız için idare ediyorum bunu diyor... <gülüyor> ...hocam bu bir nükleer zehir... Evet, ...öldürücü evet. bir zehir bu... Evet. ...anne idare et falan deyip çocuk... ...olumlu tepki gösterse bile bir şey geliyor. Kalıyor. Geliyor. Kalıyor. Kalıyor çocuklar. Kalıyor. Yani üç kere daha olduğunda öyle bir şey. Üç keresine bile gerek yok hocam. Evet. O yarı ağlarlı haliyle yani sulanmış gözüyle bu babanızdan ne çekiyorum Hı -hı. dediği zaman yanlış bir iş yapıyor. Yani adımlar bunlar hocam. Boşanma bir adım değil. Evet. Boşanma zaten. <gülüyor> zaten boşanma e, yani ölüm. İşlerin bittiği yer İşler. Ama boşanma da toplumdaki ahlaksızlığın adımı. O da başka bir noktanın adımı. Yani ahlaksızlık da nasıl yayılıyor? Boşanıyor, eşiyle geçinemiyor vesaire vesaire. Bunlar hepsi birer birbirlerinin adımları ama... Birbirini doğuruyor. Birbirleri doğuruyor. Şimdi burada gıybetin gerekçesini konuşalım. Gıybet şeytanın hoşlandığı bir şey. Niye? He. Haram çünkü. Çünkü Müslümanın onuru zedeleniyor bu işten. Gıybetin mantığında ne var? Evet. Müslümanın onurunun zedelenmesi var. Şahsiyet kaybediyor Müslüman toplum içerisinde. Şimdi e, biz gıybet anti gıybet kampanyaları başlatabilir miyiz? Başlatamayız. Tutmaz bu. Evet. Ya yani anti gıybet kampanyası olmaz. Yani gıybet yapmama toplantısı yapmak da bir gıybete götürür. Ama ne yaparız? Gündemsiz toplanmayız. ...kıybet yapmamak için. Hmm. Bu bir tedbir. Arkadaşlar. Sınırlarsın. Yani konuşulacak çerçeveyi koyarsın. Mesela misafirliğe gittik. Anne değil baba değil bir arkadaş. 5 saat toplanırsan... Bir ...misafirlikte... ...içerideki kadınları on beş dakika sonra... ...erkekleri de yirmi dakika sonra... ...onun bunun kıybetine mahkum edersin. Misafirliklerimizi saatli yaparız bizde. Saatli yaparız. Kalkar camiye, cemaate gideriz. Yani gıybet etmeyeceğiz diye hep birbirimize uzak dursak yanlış. Evet. Ee, şimdi bir araya geldik gıybet edersek o da yanlış. Disiplinli bir araya geliriz. Beraber oturmanın kurallarını otur konuşuruz. Bu bizi ne yapar? Gıybetsiz bir toplantı, gıybetsiz bir ziyaret yapmaya götürür. Eğer biz ee, bu tedbirleri almazsak bir muhabbet etmek için iki müminle bir araya gelmemiz gıybet nedeni olacağı için bir şeytan adamına dönecek bu sefer. O gıybetlerde aramızdaki nefreti, kardeşliğimizin zedelenmesini... Bir, birilerini düşün... yiyeceğiz yani orada. Boş adam yiyecek elbette. Evet. Boş adam yiyecek. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ashabıyla oturdu. Ashab da birbiriyle oturdu. Allah'ın dostları bir arada oturuyorlar ama gıybet etmiyorlar. Niye etmiyorlar? Gündemleri var. Kimse kimseyi on saat bir arada tutamıyor. Sabahtan akşama kadar ziyaret diye bir şey yok. Evet. Yani kuralsızlıklarımız şeytanın avucuna atıyorsa bizi kucağına düşürüyorsa kural koyarız o zaman. Sanki bu biraz zor gibi geliyor hocam yani... Şimdiden mi zor oldu üstüme? <gülüyor> Hayır yani onu... Şimdi diyelim ki... E, akşam misafirliğinde... Oturuyorsunuz yani buna hadi gündem koyalım... Yani böyle bir şey... <gülüyor> e niye biz sizinle bir araya gelince gıybet etmiyoruz Üstadım Siyasetten, dinden, e, cemaatten konuşuyoruz. Evet, evet. Yani... ...seviyemize uygun... ...oturup konuşuyoruz... ...ben hiç hatırlamıyorum sizinle böyle... ...siyasetçileri konuşuyoruz ayrı evet. mesela ama... ...bir gıybet yaptığımızı hatırlamıyorum... Evet. ...yüzlerce defa bir araya geldik... ...tabii belki. yani evet... ...tedbirini almak lazım... ...onu diyorsunuz herhalde yani... ...herkes seviyesine göre... ...aile, aile buluşmalarında da tedbirini almak lazım... E, aile... ...asla gıybet yapmamak üzere... ...değil mi yani... ...mesela aile buluşmasında... En iyi okuyanımız bir sayfa Kur'an okusun dinleyelim diye başlasak toplantıya. Evet. Yani ondan sonra lakırtı fazla olmaz herhalde değil mi? Evet. Niye böyle bir şey diyecek? Bir güzel Kur'an okuyarak başlayacak. İlla görkemli dış toplantılarda mı Kur'an okunacak? Evet. Bir Kur'an okuyalım. Riyaz-ı bir hadis okuyup öyle devam edelim. iki dakika. O iki dakika bizi yarım saat korur ama. Doğru evet. Yarım saat korur. Ama biz ne yapıyoruz? Ee, o hoş geldinle bir başladık mı İki dakika sonra e, Yelkenleri fora yapıp e, Serbest hissediyoruz evet. kendimizi Yani e, Diğer ilişkilerden de bahsedilse Aile ilişkileri hısım Akraba şu bu Her halükarda Yani bir mümini Onun hoşlanmayacağı şekilde Anmamak diye bir temel Disiplinimiz olmalı Zaten Gülbet evet. bu hocam Evet yani biz mesela köyden geldik. Sizin Maraş'tan akrabanız geldi. Benim Trabzon'dan akrabalarım geldi. Elbette filancalar nasıl dediğimde onlar boşandı. Hmm. Dencek, Allah Allah. Hayrola neden boşandılar? Geçinememişler. Güzel. Bunu gıybet değil bu zaten. Çünkü evet. kamuya mal olmuş bir nokta. Evet. Gıybet hangisi? <gülüyor> Orada kadının onurunun zedeleneceği bir şekildeki ayrıntı. ...yani o kadın şöyle yaptı... ...erkek böyle yaptı... ...tarzında başladınız mı? Bay, yoksa boşanma kamuya mal olmuş... ...kamuya evet. mal olmuş bir şeyin gıybeti olmaz... Yani ...boşandıkları... Allah ben, her ikisine de hayırlısını versin... ...belki değil, dua değil, ile hiç, kapatmak yani lazım... ...yani beni ilgilendirmiyor... ...ben onun dayısı değilim... Evet. ...kayınpederi değilim... ...dolayısıyla bundan sonrası beni ilgilendirmiyor... ...Allah sabır versin... ...yardım istiyor mu benden istemiyor... Selamünaleyküm aleyküm konu bitti... Evet. ...bu düzeyde kalamamamız... <gülüyor> Aslında benim kendi aile sorunun bulunduğu halde başkasının boşandı, boşanmadısı ile ilgilenmem seviyesizlik. Evet. Benim için seviyesizlik onun için de onur kırıcı. Her halükarda bir Müslümanın buna karşı hassas olması gerekiyor. Biz sadece polisin tedbir aldığı konularda hassas olursak ümmeti Muhammed seviyemiz olmaz bu sefer. Biz Allahü Teala'nın murakabesini 24 saat üzerimizde hissettiğimiz için ümmeti Muhammed'iz biz. Yani Avrupalı ile farkımız bu bizim. Avrupalı da saygın hareketler yapıyor cezalar ağır olduğu için. Evet. Hemen polis alıp götürdüğü için. Vergi çok geldiği için. Biz ise Allah bizimle beraber olduğu için yapıyoruz. Evet. Çünkü biz şeytandan uzak durmak istiyoruz. Evet. Şeytandan uzak durmak istiyor isek mesela ele aldık. Şeytanın Ayrıntılara girmemizi istediğini bileceğiz. Yani şeytan bu ayrıntılara girince biz bizi bu boşanma davasının içine sokar. Evet. Girince de bir daha biz çıkamayız oradan. Bu sefer taraf tutarız. <gülüyor> Boşananlardan birisinin yanında hissederiz kendimizi, öbürüyle düşman oluruz. Niye? Yani iki müminden birisini tutmak zorunda olalım? Adil. Ve kurtarıcı konumda olmak daha evet. evla evet. diye düşünmeliyiz. Burada üstadım her olayın ayrıntısı kendi içinde gizli. Ama ben şöyle bir ölçü koyuyorum. Ucu nereye götürüyor bunu? Evet. Ucunun götürdüğü yer Allah'ın rızasına uygun. insanlığa uygun bir şeyse devam. Evet. Ucunun götürdüğü yer haramsa. Müminler arasında ülfeti bozacak Muhabbeti bozacak bir şeyse ben yokum Orada Çünkü şeytan Biraz oraya sonunu götürüyor. düşünmek lazım Nasıl evet, akacak nasıl gelişecek Harcarken paranın sonunu düşünmüyoruz <gülüyor> Faturasını evet. düşünüyoruz evet. Bu hassasiyeti kaybettiğimiz zaman Şeytan bizi kullanıyor demektir Hocam çok teşekkür ederiz Allah razı ha. olsun Önemli hassasiyetler önemli İkazlar oldu Değerli dinleyiciler İslam'dan hayata ölçüler programındaydık. Muhterem hocam Nurettin Yıldız'la beraberdik. Ben Deniz Ahmet Taş getiren hayırlı günler diliyorum efendim. Allah'a emanet olunuz.